bu e, fetvalar ve onun medya yansımaları üzerinde konuşalım toplum algısı üzerinde konuşalım şimdi fetva müessesesi malumlarınız e, İslam'ın e, önemli bilgilenme e, usullerinden birisi en pratik bilgilenme Evet, en, en pratik, pratik bilgilenme e, e, örneklerinden birisi alanlarından birisi İnsanların hepsi e, İslam'ın bütün alanlarını Biliyor değil e, Özellikle Halkın e, Halktaki din Daha böyle genel Bilgilerle e, Oluşan bir din Ama insanlar e, ilim adamlarına da Öteden beri sorular Sormuşlar önce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar. Sonra bilen sahabilere sormuşlar. Değil mi hocam? Yani evet. diyelim Hazreti Ayşe. Yani bazı sahabiler daha fıkıh ağırlıklı e, bilgileri olan sahabiler. Diyelim ki peygamberimiz de e, Hümeyra'ya sorun diyor ama Hazreti Ayşe validemize yönelik olarak. Daha sonra da e, i̇limde ihtisaslaşmalar da olmuş, fıkıh alimleri olmuş, tefsir alimleri olmuş ve sorular sorulmuş. Ya bugüne gelindiğinde belki İslami bilgi zemini daha da azalmış. Ya da ee, konular da çoğalmış Konular da çoğalmış Dolayısıyla evet yani konular çoğalmış Tespitiniz de önemli Yeni yeni konular çıkıyor Çünkü insanlar da Acaba bunun dinde yeri nedir Diye e, merak ediyorlar Şimdi bunu dini Hiçbir kaygısı olmayanın e, Bunun dinde yeri nedir Diye bir soruyu da Yadırgaması mümkün ama Dindar bir insan Hayatının Din içinde e, biçimlenmesini önemseyen bir insan ya da bu hayatın ahirette hesabını vereceğini düşünen bir insanda e, öğrenmek istiyor bunun dindeki yeri nedir diye e, sorular soruluyor bu sorular cevaplanıyor e, ilim adamlarımız tarafından ve medyaya yansımaları oluyor bunun diyelim ki. Medyada bir kişi, hani kanaat sahibi olabilecek bir kişi ya da yazı işlerinde bir adam. Diyelim ki bu soruyu da yadırgıyor, cevabı da yadırgıyor. Onu kamuoyuna taşıyor. Aslında halk nezdinde bir şey olmuyor. Yani bir yadırganma diye bir durum söz konusu olmuyor. Çünkü halk yani... Dine saygı da gösteriyor. Onun cevaplarına saygı da gösteriyor. Şimdi böyle bir tartışma zemini çıkıyor. Ee, belki bunun e, bir şeyi dini yeterince bilmeyen nesillerde, genç nesillerde, e, yani din böyle mi gibi bir algı da oluşturulmak isteniyor. Şimdi hani bugünlerde de buna benzer zaman zaman da e, gündeme gelen bir konu bu. E, nasıl bakmalı bu hadiseye? E, yani ilim adamları açısından nasıl bakmalı? Bilgilenmek isteyen insanlar açısından bakmalı. Nasıl bakmalı? Din açısından nasıl bakmalı? Şöyle bir genel değerlendirme yapalım bugün diyorum hocam. İnşallah. Başta söylediğiniz gibi üstadım, fetva bir ilim dalı değil. Yani İslam dinini yaşarken Müslümanın pratik bilgi ihtiyacıdır. Evet. Bir, bir ilim ayrı bir ilim dalı değil. Mesela fıkıh bir ilim dalıdır, tefsir bir ilim dalıdır, e, akide ilmi bir ilim dalıdır. Ama fetva bir ilim dalı değil. Fetva bütün bunlardan süzülmüş Müslümanı günlük aspirinler gibi ölçülerde ölçüler günlük hayata ilişkin. Ya yani mesela e, siz camiye giriyorsunuz, o arada tırnağınızın kenarında bir kan gördünüz. Kan gördünüz. Bunu hocaya soruyorsunuz, ben namı aptisin bozuldu mu bununla bozulmadı. Fetva budur işte. Evet. Bunun tabi ağrı da oluyor. Yani eşiyle bir tartışma esnasında bir cümle kullanıyor bir insan. Evet. Bu cümlenin sonucu ne olacak? Ha, Bunu... Nikahla ilgili sonucu nikahla ne Nikahla ilgili olacak. oluyor. Bir ticaret yapıyorsun bu caiz mi değil mi? Yani kaplumbağa ticareti yapacaksın. Caiz mi değil mi? İlaç sanayinde filan böceği kullanacağız. Bu soru bir kültür değildir. Acil bir ihtiyaçtır. Evet. İlk Müslümandan... Son Müslüman'a kadar bu ihtiyaç devam edecek. Evet. Günün birinde yani bazı Müslümanlar fetva ihtiyacı olmaz, denemez. Bu mesela İslam e, toplumunun halife ile yönetildiği bir Osmanlı döneminde Şeyhül İslam resmi cevabı veriyordu ağır meselelerde evet. en üst makam olduğu için. Yani bazen savaşa fetva veriyor vermiyor mesela Tabii bu mi? savaş uygun değildir diyebilirse diyor. diyor diyebilirse diyor, diyor. diyor. yani e, kanuninin önünde yavuzun önünde her şeyi söylemeye de cesareti değil mi? ama kendi görüşünü belirtiyor itibar yani şöyle bir mantığı var anında değil mi hocam yani şehhül İslam bir manada padişah'ın halifenin aireetini korumaen Evet <gülüyor> ne kadar tabi İki taraf da şeyhülislam da fadişahta ne kadar bunu ihlaslı yapıyorlar o Allahu Teala'ya kalmış Tabii, bu iş kimsenin. Evet. Yani ihlas kalitesini ölçüm cihazımız yok bizim. Hatta şey içindir değil mi? Kanunu için anlatılır. Yani bu şeyi benim kabrime koyun demiş. Dosyalara. Dosyaları demiş. Bakmışlar ki o dosyalar Şeyhülislam'ın verdiği fetvalardan oluşuyor. Evet. Şimdi bu bizim geldiğimiz dönemde Böyle bir Şeyhül İslam yok ama din yüksek kurulu var Türkiye'de. Evet. Bu din yüksek kuruluna gelen fetvalar, talepler e, cevaplandırılıyor. Ben bir miktar inceledim onları. Yani böyle senelerce çalışıp cevap verilecek şeyler de var içinde çalışılmış. E, i̇ki dakikalık. ...bir görülecek basit sorularda... İşte evet. ...Ramaz Anceret'te sakız orucu bozuyor mu... ...sakız çiğnezen gibi, evet. gibi... ...bizim evet. gençliğimizde meşhurdu bu soru... soru evet. ...yani irisinden incesine kadar... ...pek çok ayrıntı var... E, ...Denişleri Yüksek Kurulu'nda... ...Türkiye'de Müslümanların... ...hemen ulaşabilecekleri... ...bir nokta... ...olarak muteber ve güzel... Yani evet. ...Denişleri Yüksek Kurulu... ...pratik bilgi ihtiyacını karşılıyor... Evet. ...aslında... ...Din İşleri Yüksek Kurulu'nun... E, ...bine yakında... ...ofisi var... ...müftülük adı altında... Bunlar evet. ...din İşleri Yüksek Kurulu'nun ofisleri durumundalar... Ha, ...müftülüklerde yani. de, de bu tür... Var. ...soru cevap oluyor... ...kanunen de görevi müftünün... Evet. ...vatandaş geliyor bu hanımın boşandı mı... Yani bu ticareti yapmam lazım. Ben şunları caizmi. söyledim. Boşanmış olduk mu diyor yani. Gibi. Gibi. Yani fetva hayatın her yerinde var. Dolayısıyla ben söyleyelim. Mesela hocam demin de ifade ettik. Yani bu tür boşanma, evlilik, nikah gibi hiçbir derdi olmayanın bu tür soruları yadırgaması mümkün ama Dini olmayan da yadırgıyabilir. He, yadırgıyabilir yani. Ne, ne ya. soruyorsun evet. ki bunu? Ama yani bir Müslüman için değil mi? Dindar bir insanın yani bütün işlerinin dinle bağlı olduğuna inanan birisi için bu sorular da önemli, cevaplar da önemli. Dolayısıyla Türkiye'de Müslümanların e, namazdan, oruçtan, evlilikten, e, dinle ilgili herhangi bir alandan sorabilecekleri bir merci var. Evet. Fakat... İki sorunumuz var. Birincisi hala e, Türkiye laikliğin etkisinden kurtulabilmiş bir kuruma sahip değildir diyanet de dahil olmak üzere. Evet. Bir iki ikinci sorunumuz Türkiye'de Müslümanlık diyanetin şemsiyesi altına girememiştir henüz girmemiştir. Neden? Daha. Bağımsız alanlar var Yani cemaatleşmeler var ha, ha. Evet. Tarikatlar var evet. Bu da diyanetin kusuru mu Diyanetin kusuru veya Tabiliği bunu gerektiriyor işte. evet. Bu ikinci bölümde Yani diyanetin herkesi Bağrına basamaması ya Bütün zamanlarda belki böyle bir Üst Şeyh otoriten varken de vardı, değil mi? Yani, var. evet. Şeyh Külistan, Başka ülkelerde de değil mi? Daha yani bir dini otorite olmasına rağmen bağımsız birimlerde var. Var. Mesela Suudi Arabistan bu konuda en sıkı, e, en, en dinle ilgili bilinen he, bir devlet. En kontrolcü En kontrolcü İnternetten fetva vermeyi yasakladı kendi yetiştirdiği üniversitelerindeki hocalara. Evet. Yani yasak getirdi. Hapse aldı hepsini. Onlar da tuttular. E, adreslerini yurt dışı bir yerden gösterdiler. Katar'dan şuradan in, İngiltere'den gösterdiler. Oradan yapıyorlar çalışmalarını. Evet. Yani kaldı ki Suudi Arabistan'da... ...bizdeki Din Yüksek Kurulu'nun muadilinin... ...daha güçlüsü var. Evet. Daha halka inmişi var. Evet. E, nüfus biraz daha az... ...daha kolay hizmet imkanı var ama... ...halk devlet e, ağırlığını... ...dinin üzerinde... ...gördüğü durumlar oluyor... ...ne yapıyor bu sefer? Özel istiyor... Yani ...merdiven altı da diyebiliriz buna... ...daha hür bir ortam da diyebiliriz... ...şeyi dinlemiştik. bu... <gülüyor> ...Hayrettin hocaları da İran'la ilgili... ...bu konuları değerlendiriyor... ...orada diyor... ...dini kurumlar... ...devletten... ...bağımsız oldular diyor... ...bu önemli bir şey İran için diyor... Ya belki o dini kurumlar içinde de farklılaşmalar var değil mi hocam? Yani. İran'da bağımsız oldular ama devleti onlar seçiyorlar. En üst imza ha, onlarda geliyor. Bir de gelen. o var tabii. Yani, orada hani din, devletin üstünde din var orada. Din denen şey ya da devlet A. atadı orada. Evet. Orada devlet atadı. Dolayısıyla evet. orada bir sorun yok. Devlet onun yani orada devlet dinden kendine şekil meşruiyet alıyor. meşruiyet alıyor çok bize benzemiyor, benzemiyor oradaki ibra etme anlamında da söylüyorum evet. On, onların gibi başka açıdan sıkıntı evet. ama bizde ters duruyor evet. bu görüntü dolayısıyla ciddi bir fetva öğrenme yani pratik yanında bulma ihtiyacı var hala e, müslüman halkımız yani e, müftüyü de devletin adamı görebiliyor Evet. Dolayısıyla ona gidip e, ihtiyacını sormada çekindiği olabiliyor. Evet. Olabiliyor. Artı 5'ten sonra da insanlara müftü lazım. 17'den sonra da müftü lazım. Yani mesai saati bittikten yani, sonra da müftü de değil. evine çekilmek zorunda. Yani evet. onun da özel hayatı var. Bu sebeple insanlar bir şey efendiyi bulduklarında etrafında kümeleniyorlar haklı olarak. Evet. 24 saat onun yanında hissediyor çünkü. Bir hoca efendi güler yüzü bulunca... ...onun etrafında toplanıyorlar. Bir ağabeyi bulunca insanlar... ...din açısından ağabey evet. denecek bir kimseyi bulunca... ...onun etrafında toplanıyor. Bu bir ihtiyaç. Diyanet, din işleri... ...biraz daha... ...şemsiyesini büyütebilse... ...bu ihtiyaç daha fazla karşılar ama... ...hiçbir zamanda yüzde yüze çıkamaz. çıkamaz. Niye evet. çıkamaz? Çünkü siz... ...benden o ihtiyacınızı alabiliyorsanız eğer... Diyaneti devlet görecek. Özellikle bana soracaksınız. Tabii. Bir hoca olarak e, telefonla sorabileceğiniz bir şeyse niye devlete dilekçe yazayım? Düşüneceksiniz. Bir de öyle oluşmamış zaten. <gülüyor> yani İslam dünyasında da ilişkiler yani bütün dini soruları devletin kurumuna soralım da cevabını alalım biçiminde olmamıştı. Ebu Hanife devlet değil işte. Devlet, devlet olmamak için Yani İmam Şafii devlet değil yani. Yani bizim dinimizi Baştan beri çekip başı götürenlerin hiçbirinin dinle bağı yok. Şey, devletle, devletle bağları yok. Evet. Devlet adına bir iş yapan olmamış. Hatta şu <gülüyor> da söylenebilir. Belki devletle bağlantılı şey acaba devlet denetiminde bir fetva mı gibi bir endişeyi de doğurmuş. Bugün yani. o endişelerden biri de o. Evet. Mesela müftü efendiler yasal bir sürtüşmeye girmeden cevap vermek zorundalar. Yani diyelim faiz konusunda çok rahat mıdır bizim e, resmi devlet kurumlarımızın? Allah yani, için bir, hakikati söyleyecek olursak diyanetin öyle bir laka ettiğini görmedim şu ana. Evet yani. yani faiz mi? konusunda evet, mesela doğru, yok. En kritik günlerinde bile bu evet. ihtilal günlerinde bile dik duruldu. Yani bunu takdirle hürmetle evet, karşılamak İhtilal lazım. günlerinde başörtüsü fetvası isteniyor. İsmini, Din evet. İşleri Yüksek Kurulu'ndan. Onların istediği fetvayı vermiyor. Dinişleri Yüksek Kurulu. Yani dinin o konudaki has görüşünü ifade ediyor. Yani hakkaniyetlik gerekiyor. Evet. Bir de bu, bu, bu konuda kulak hakkıyla dirilmemek lazım. Tabii. Yani gerçekten zor şartlarda duruldu. Evet esnetildi. Bir lakayt bir işler yapıldı ama nesillere fetva kitaplarına taşınacak şekilde bir vebal aktarmadılar bugüne Güzel. kadar. Evet. Siyasi tavırlar mesela hilafetle ilgili bir tavır gösterildi. Varlığıyla yokluğu aynıydı zaten yani evet. imza atmışın. Fat Börekçi imza atmış veya atmamış. Kimsenin taktığı yoktu onu. Evet. O gün atılmasa daha iyi olurdu. Ayrı bir mesele yani bu yanlıştı fakat Mesela başörtüsüz namaz kılar kadın denmedi hiçbir zaman. Evet. Faiz de sıkıntı olmaz. Yüzde üçe kadar caizdir denmedi mesela. Evet. Böyle seviyesiz. Bu açıdan ümmeti Muhammed'in bu zor şartlara rağmen ciddi bir Allah'ın nimetiyle karşı karşıyı olduğunu evet. düşünüyorum. Ama keşke e, diyanetin bu e, formülü bütün Müslümanları kuşatacak çapta olsaydı. Siz bunu söylüyorsunuz. Yani Diyanet çok daha kapsayıcı olsun hatta Olmalı. bu bu cemaat e, fesadı sırasında da bunu ifade ettiniz. Yani evet. Yani cema, cemaat e, mefhumu bir ihtiyaçtan ortaya çıkıyor. Evet. Bunu devlet yapamıyor niye? Bu ülkede herkes e, İslam değil. İslamsa da herkes bir e, klikten değil. Evet. Körü körüne bağlı onunla e, uçlar var. Bu Bunları toplayamıyor devlet. Toplayamaz evet. da. Toplaması da belki doğru değil. Ee, Osmanlı da toplayamadı bunları mesela. Evet. Daha otoriter, daha bir saltanat mantığı olduğu halde Osmanlı da bunları toplayamadı. Serbest bıraktı. Ee, ya da serbest bırakmak zorunda kaldı. Yani yer daha yer, geniş kontrol. Ben, Uzaktan yani kontrol Güvenlik edin. sorunu oluncaya kadar Oluncaya kadar Bu, bu yani. manada ciddi bir demokratik mantıkta diyebiliriz buna evet. Adı, Padişahlık da olsa Yani silaha sarılmayana dokunmadılar mesela bu. Hatta Güzel. gayrimüslim şeylere bile değil mi Yani millet e, tanımlaması yapıyor Onlara geniş haklar veriyor Osmanlı Belki onlar daha fazla hak bile Belki buldu. Belki de Beğendin değil mi? Belki. Yani, doğru. Yani daha fazla hak buldular. Böyle de gerekiyor yani. Ömer bin Hattab Radiyallahu anh da yaptı bunu. Evet. Yani İslam benim toprağımda başka kimse yaşayamaz demiyor. Kimse İslam'ıma zarar veremez. Evet. Yani İslam'a zarar vermek başka bir hukuki statüyle İslam toprağında yaşamak başka bir şey. Evet. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Burada bir hoca efendinin... Evet İslam'da budur Bu caizdir değildir Demesine sivil bir kişinin Demesine nereden ihtiyaç hissediliyor Onu Bunu izah etmeye evet. çalışıyorum Bu ihtiyaç kapatılamaz evet. Şimdi bugüne kadar Bu yakın günlere kadar Diyanet zaten hep Başından sonuna kadar Devletle sürtüşmeden iş yapmaya çalıştı Öyle olması gerekiyordu öyle oldu. Bundan sonra da öyle olacak fakat özel hoca efendiler bugüne kadar e, devletin layıklığı ile veya filan ideolojisi sürtüşmemeyi itibara aldı. 2-3 hoca efendi e, ağzına hakim olamadı ya da allah Ekber deyip yola çıktı. Onlar da hemen susturuldu. Evet. Fakat bugün iki büyük sorun hoca efendilerin karşısında. Biz de onları izleyen biri olarak iki büyük sorun gibi. Bir... Herkese alim oldu. Evet. Cep telefonu olan herkese alim artık. Konuşurken e, insanların yani Kur'an ayeti okunurken bile ama ben başka söylerde başka bir ayet rastladım. Deyip karşınıza çıkacağı bir ortama dikkat etmeniz gerekiyor. Ben şahsen konuşurken dikkat ediyorum. Bunu, bu nasıl bir sorun yani? Bunun adı bu, fitne sorun fitne değil mi an. hocam? Bu yani. Fitne. Yani insanların çok bilgilenmesi olayı olarak mı görmek lazım bunu yoksa... insanların bilgilendiği falan yok. Bilgiyi oynuyor insanlar. Oynuyor evet. Eczanenin kapıları açılmış önüne gelen ilaçlardan oynuyor. Kafasına seni alıyor. Evet, bu, bu din, din açısı İslam'ın kendi açısından değil ama dindarlar açısından ölümcül bir tehlike bu. Din böyle oyuncak konusu olmamalı. Çünkü neden? Abdestle ilgili bilgi sorunu olan birisinin... İslam'ın en uç siyasi konusunda konuştuğu gülünçtür. Gülünç evet. bir noktadır bu. Kıldığın namaz olmayacak düzeyde. Sabah namazına en son kalktığın tarihin üzerinden aylar geçmiş. <gülüyor> e, cihattan <gülüyor> konuşuyorsun. En büyük cihadı ihmal etmişsin nefis cihadına. Evet. Yani bu açıdan herkesin elinde oyuncak o. Yoksa keşke herkes Ömer Nasuh'u bilmen olsa canım. Herkes evet. Ömer Daha ne isteriz biz Herkes alim yani olsun Bilgilenmekten bilgilerin artmasından Bilgi söz ihtimali bu e, Haşa, Söz olur konusu mu? değil e, Gayemiz de herkes evet. hafız olsun Herkes evet. müfessir olsun keşke Keşke yani evet. buna aminler Doya doya amin derim ben buna ama Realite bu değil İki Çok Fazla gerilme oldu Uçlar arasında Hmm. İslamın ilk yıllarından itibaren fırkalaşma var evet. veya müşt, farklı istihatlar da bulunma var. Ama şimdi e, geldiğimiz nokta bir araya gelen üç kişinin kendisi dışındaki herkesi ıı, yok kabul ettiği bir anlayış veya çizgi dışı ıı, çizgi dışı kabul, kabul etti çizgi ama hak çizgisi bu çizgi evet, yani. Evet. Yok. Kendisi hak Kendisi Müslüman Onun dışındakiler Müslümanlığa muhtaç evet. Yani daha kafir muamelesi yapıyor Diğer Müslümana düzeyine gelindi evet. Ben hatta üzülerek Bunu beyan edeceğim Yani kadınlar arasında bile yayıldı bu Kadınlar bile birbirlerine Müslüman mı değil mi diye gözüküyor Çünkü bu hep erkeklerin sokak Kültürü diyorum ben buna Bu bir sokak kültürü İslam kültürü olamaz bu evet. Sen Müslüman gerisininki tartışılır olması Kadınlar bile kendi aralarında Bir Yasin toplantısı yaparken Herkesi çağırmıyorlar artık evet. yani Bu <gülüyor> ağlanacak bir hal evet. Yani Yasin okumak için bile bir araya gelemiyorsak evet. e, Biz insanlığı nasıl Toplayacağız Diye böyle ağlanacak bir soru evet. Bu uç noktalara gelmişim mesela ben Bana sorulan bir soru İnternet ortamına taşınacağı zaman babamın beni yetiştirirkenki iyi gazı aman aman 163. maddeye takılma sakın şeklinde özetlenebilir ya. Yani eskiden bir 163. Evet, madde var. Evet. Hocaların şeyi Hı -hı. idam seyapası gibi duruyordu. Ona takılma, ondan sonra serbestsin zaten gibi düşünülüyordu. Şimdi ben hiç onu endişe ettiğimi hatırlamıyorum. Yani ne olacak ki bunun ucunda? Müslümanlar olarak devlet bize dokunmuyor diye düşünüyorum ama ben bu sözü söylersem bunu internete yazarsam hangi Müslüman klik bununla savaşır? Bunu düşünmek zorundayım. Evet. Düşünüyorum de. Ve cevabım kendime göre bir prensip edindim. Hiçbir müminle kavga etmeyeceğim ben. Evet. Beni mezara koyarken evladım ya da kim koyarsa babamızın, hocamızın özelliği hiçbir müminle tartışmamıştı. Evet. Benim akidem, imanımla ilgili defalarca bana Hakaret edenlere bile hala bu açıdan cevap vermedim. Ahirete bıraktım. İki mümin veya iki hoca kavga eder görünmesinler istiyorum. Ve buna katkım bu kadar olabiliyor benim. Evet. Ee, şimdi böyle bir noktaya geldik ki yani laiklikten çekinmeden önce Müslümanların birbirinden çekindiği bir noktaya geldik. Ee, evet ben şafiiyim. O maliki benden niye rahatsız olsun o da malikiliğini açıklasın. Olması gerekiyor. Yani sen senin imamının görüşlerini açıkla. Ben Benim imamımın görüşlerini açıklayayım. Hepimiz çocuklarımızı yetiştirelim. Talebelerimizi yetiştirelim. Gaye İslam olsun. Kabe'ye de yönelelim. Bu kadar kolayken bu iş... ...benim ağzımı susturmak ya da onun ağzını kapatmak gibi... ...bir gaye de işin içine girince... ...zamanla belki de Allah göstermeye... ...teröre bulaştıracak kadar bir gerginlik oluştu bu sefer. Evet. Bu ciddi bir sorun. Ciddi bir sorun. Bir de başta sizin zikrettiğiniz bir sorun daha var. Bu e, mekanizmayı ye, büyük bir algı operasyonu için kullanan bir anlayış da var. Buna evet. medya mı diyeceğiz? Gizli odaklar mı diyeceğiz? Adı önemli değil bunun. Bizim için yüzde yüz duyulması ve konuşulması gereken hakikatler onlar için eğlence konusu. Evet. Veya ürkütme konusu. Yani bizim e, fıkhımızın bir numaralı konuları onlar için insanlığın bir numaralı düşmanı. Hak ve hürriyetlerin bir numaralı Konuşulamaz, düşmanı. Konuşulamaz, gündeme getirilemez, düşünülemez bile, düşünülemez bile gibi. Düşünülemez bile. Bir cümle söylüyorsun... O cümleye itirazım yok ama ilerisinde bunun başka şeyi gelir sus diyor. Evet. Bir, bir nevi yaptıkları bu. E, dolayısıyla bugün e, sınırlarımızda bir terör yaşadığımız gibi beyin sınırlarımızda da bir terör var birbirimize karşı. Tahammül yok. Birbirimize anlayış yok. Bu din olunca da din de olsa yine birbirimize tahammül yok. Evet. Yani arada ezilen din bile olsa... ...birbirimize tahammül edemeyiz... ...noktasına geldik şu anda... Evet. ...bu... ...belki de yarın... ...zarurati diniyeden olan... ...temel maddeler hariç... ...aman başka bir şeyleri... ...konuşmayalım yeter ki satışılmasın... ...dinimize noktasına... ...götürüyor bizi diye bir evham da var içinde... ...şey midir hocam yani... E, ...marjinal... E, ...konulara... ...girme gibi bir durum mu söz konusu yoksa yani birileri için zaten dinin hiçbir alanı gündemde olmadığı için e, dinle ilgili her ortaya çıkan soru cevap e, yadırganıyor e, bir de belki kötü niyetle bu e, tahrif ediliyor bir tarafı Yayılıyor. kesiliyor ona göre bir Şimdi şey i mi oluyor ikisi de var ama işte evet. yani gerçekten Abbasi döneminde iki Feylozof'un konuştuğu konuyu bugün İslam adına konuşmak marjinal bir konu. Gerekli evet. değil. İslam'ın temel şartları belli. Yani uzun felsefi konulara girmeye ne gerek var? Denebilir belki. Ee, ama öbürü de yaygın. Yani en basit örnek mesela e, kadınların e, kıyafetlerinde İslamiyet'in hassasiyetliği var. Evet. Yani Mesela giyinme meselesi değil, tesettür meselesidir diyoruz. E bunu alıyor, e bunun üzerinden dine bindiriyor. Evet. Yani ya bunlarla ilgilenir mi din diyor ya yani. Şimdi hocalar ne duruma gelecekler? 10 sene sonra bu böyle devam eder. Buna bir sınırlama ya da Müslümanlar toplu bir refleks gösteremez derse hiçbir hoca kadın yaşıyor dahi diyemeyecek. Evet. Sen yaşıyor kelimesinden cariyelik kastettin diye bir algı oluşturulabilir. <gülüyor> Kadın madın yok. Evet. O zaman hoca efendiler kadını konuşamayacaklar. Ekonomiyi konuşamayacaklar. Evet. Şimdi bana mesela gazeteci olan bir arkadaş dedi ki: "Ben sizin her dinlediğim konuşmanızda faize bir yer buluyorsunuz ya da faiz bu kadar dedi senin hayatına nasıl giriyor?" dedi. Hmm. Dedim ki: "Faizin hayatımıza girmediği bir yer kaldı mı?" dedim. "Yok." dedi. Banka her şey demek. E peki ben hayatı konuşma iddiasındaysam faize niye yer bulmayım o zaman? Sen sokarken faizi her yere sokuyorsun. Evet. E ben de her yerde din konuşmak istediğime göre faiz karşıma çıkıyor. Evet. Başka türlü olmuyor. Yalan karşıma çıkıyor. Çünkü her yerde yalan konuşuyor insanlar. İki yüzlülük davranıyor. De... Ben o zaman iki yüzlülük... Yalan yoktur bu dinde Demek zorundayım Faiz Allah'ın en büyük haramlarındandır demek zorundayım Ben İslamiyet'i ya Toplumun zevkine göre Anlatacağım O zaman evet. bu toplum hiçbir zaman İslamiyet e ulaşamayacak Çünkü zaten İslamiyet'in o toplumu Bu bahsettiğim Toplum bu zevkine düşkün Toplum yani din istemeyen toplum İslamiyet'in mesela çiçeklere Su dökünüz Evet. Yaşlı teyzelere Parklarda yer veriniz, otobüste yer veriniz. Zaten bu sözleri İslam söylemesi de var bu toplumda. Evet. Bu toplumun Allah'ın kitabından başka ulaşamayacağı hedefler var. O hedefleri benim söylemem lazım. Bunun önünde de barikat çıkıyor. Sustuğum zaman da Allah bana ağzına gem vurulmuş bir ceza veriyor kıyamet günü. Ben sustum, o sustu. Mesela en standart benim karşılaştığım itham mıydı o konuşmanın deniyor. Hmm. Ne konuşuyorsun faizi hmm. Zamanı mıydı deniyor evet. e Ne konuşuyorsun tesettürü Zamanı mıydı deniyor Ne konuşuyorsun işte boşanmaların yersizliğini zamanı mıydı ya Bunlar en revaçta konular Din niye buna cevap Verirken zamanı olmuyor bunun Ben da Belki Dine başvurmayı dışlamış insanlar. Bir Dine kısmı... yer yok ki dinle ilgili bir şeyin zamanı hı, olsun. Evet. Dine yer yok ama bunu kafir söylerken normal bu. Evet. Müslümanlar da temiz hoca arkadaşlarım, Nurt'un zamanı değildi bunun diyorlar. Hı hı. Ne zamandı bunun zamanı soruyorsun, o zaman cevap vermiyor. Şimdi bu zamanı değildi şeyini mesela size söylüyor ama bir süre sonra bakıyorsunuz, o size söyleyenin söylediği bir şey içinde zamanı değildi deniyor. Ya bu yani, silah herkesi vuruyor her, sonunda. Herkesi vuruyor. Herkesi vuruyor. Bu yani bir noktadan sonra mikrop gelip sana da bulaşıyor. Evet. Ee, kader yalnız bunu bana öyle bir yaşattı ki bana üstelik de basında zamanı mıydı Hı. diyen bir hoca efendiye gittim. Yedik içtik çay içtik. Dedim ki muhabbet nasıl güzel değil mi bir şey söyleyeceğim rahatlayacağım dedim. Senin yaptığın zamanı mıydı gittin savcılıkta saatlerce süründün dedim. Ondan sonra güldü. Allah'ın bunu bana yaşatacağını biliyordum dedi ama sen de lale evet. dedi. Yani benden benimki üstelik büyük bir olaydı. Çok daha basit, eften püften bir sebeple savcılığa gitti. Zamanı mıydı dedim. Kitaplarda vardı diyecekti hmm. ağzında kaldı laf. Evet. Şimdi yani Abbasiler döneminde bir tartışmanın zamanı değil. Doğru. Ama bugün hayatı işgal eden bir probleme karşı her şeyin zamanıydı demek Benim zorundayım. Benim bir şeyim var hocam. Mesela açı farkı <gülüyor> çıkıyor İslamla Müslüman arasında, İslamla insan arasında. Yani bir e, hocefendinin, bir İslam aliminin bunları görmemesi ve uyarmaması Mümkün değil. Yani diyecek ki bak bizim hayatımızda İslam'ın ölçüleri arasında mesafe oluşmuş. Bu mesafeyi görmemiz lazım. Bu mesafe büyüdükçe de daha büyük felaket demek. Değil mi? Yani bunları görmek ifade etmek lazım. Etmediğiniz zaman sorumlu oluyorsunuz. Şimdi burada ben bu sizin çıkışınıza şu cevabı vereceğim. Yani hocalar iskilbaha'nın şahadetini anlatırken Hamza Aradıyoğlu'nun şahadetini anlatırken iyi oluyor da yani İslam için fedakarlık yapmak gerekiyor diyoruz, iyi oluyor. Hoca olarak bir bedel ödenecekse bunu ödesin hocalar, ben ödeyeyim. Ne var yani? şehitlikse şehitlik, tecrit edilmekse toplumdan tecrit edelim. Bunda hiçbir sakınca yok. Evet. Hocalık bunu gerektiriyor zaten. Evet. Ya, hocalık evet. budur. Ama bedel dine ödettriliyorsa oturup 40 kere düşünmek gerekiyor toplum dinden biraz daha uzaklaştırılıyorsa, Peki, soğuk bu tür kabul ediliyorsa, şeylerde, bu medya kampanyası, algı operasyonu diyoruz hocam. Yani o bu tür operasyonların, algı operasyonlarının toplumda yeterli böyle dini hassasiyet zemini oluşmamış kesimlerde bir yanlış duygu. Acaba din bu mu gibi bir şey oluşturma riski var mı? Hocam? Var tabi hocam. Evet. Müslüman nesilde belki yok. Evet. Ama öbürlerinin bulundukları bataklıkların derinleşmesinde etkisi var. Evet. Bir iki o tarikat bu vakıf derken gruplaşmalarda birbirlerine karşı silah olarak kullanılıyor bu. Evet. Mesela bir hocaya bir ekole algı yapılırken. Evet. Basın tarafından Öbürleri adeta oturup Kahvesini içip keyfine bakıyorlar evet. Halbuki haftaya da onlara yapılıyor Bu Aynı operasyon şey, Operasyon onlara evet. yapılıyor Yani biz Müslümanlar olarak Toplu hedefiz ama birden Yutamadığı için bizi Lokma lokma yutmaya çalışıyor evet. Birimiz yutulurken Yani meşhur bir sarı öküz hikayesi evet, vardı. Evet, evet. Yani sarı öküz Yenirken siyah öküz de gidecek aslında Evet Bunu düşünmek e, gerekiyor. Bu noktada e, dinimiz toplu bir zarar görüyorsa bundan oturup ağlamak gerekiyor. Benim yüzümden din zarar görüyor. Burada ben tekrar diyanet'e döneceğim. Şimdi diyanet din şurası yapıyor. Evet. Bu din şurasına e, kendi personelini çağırıyor. Eski diyanetçeri başkanını çağırıyor. Bu halkın içinde yüzde yüzü asla temsil etmiyor. Evet. Halkın fetva sorduğu noktalar hala dışarıda bekliyor Ben mesela teklifte bulundum ya Anadolu'dan bilhassa Üç tane beş tane Anadolu'nun büyük adamlarını sarıklı hocalarını çağırın bu toplantı Tabii, Doğu'da da var birçok yerde var Hele Doğu'da evet. halk evet. dinine daha bağlı Evet. Oradaki ulemayı Seyda diye, anır, Seyda adını, diye. Bilmiyor. Tabii, evet. adını bilmiyor Adını bilmiyor Bunlar da o yöresel kıyafetleriyle o toplantıya gelsinler ya. Gelsinler. Müsafir diye çağır. Ne soruluyor? Ne ne var orada toplumun yani O fotoğrafta değil, halk değil. o insanları ha, görsün, diyanet evet. güçlensin. Evet. Cevap çok basit. Yasal prosedüre uygun değil. O zaman halk da kendi dinini yaşama yolundamda yani ayakta tutuyor. Evet. Yani bu yasal nasıl uygun diye her şey ya yasa dediğin nedir ya? Hele Müslümanların devleti yönettiği bir zamanda yasa dediğin nedir? Hatta oraya yani mesela Alevi kesimden bile insan çağır. Onlar da tabii, dinlesin orada. Tabii. Yani madem bu ülkenin insanı onlar, İslamla bağım var diyen, herkes gelsin orada dinlensin. Evet. Mesela, konuşsun. Yani kendi o hakkı bunu, vermesen orada, evet. o hakkı verme. Evet. Ben şundan çok korkuyorum. Oydan öte bir şey bu. Oca Hayır, diyor. orada o, yani şey veriliyor diyelim ki karar çıkacak. Evet. O kararda da bir. Oylayalım bunu evet. denecek mesela Tamam o hakkı olmasın resmi kimliği yok diye. Ama oradaki evet. akademisyen Anadolu'nun bağrından gelen bu adamın çıkışını dinlesin. Belki duymamıştır. Doğru mi? fotoğraf. Onu bulmak açısından da bu hayati bir şey hocam. Anadolu'da <gülüyor> din nedir? Doğu'da nedir? Alevi toplum kesimlerinde din nedir? Ne bileyim başka Ege'de din nedir mesela? Ya, yani evet. mesela Ege'de 20 senedir hocalık yapan birisi Ege'nin derdini Ankara'daki o alimden daha iyi bilir hocam. Evet, Kesinlikle evet. daha iyi bilir. Yani oralarda da gelen sorular var. Mesela sırf Ege'de 20 yıldır çalışan bir mesela müftünün din aliminin tespit ettiği Topluma sorulara baktığı müthiş olur yani. Şimdi yani. ben mesela Avrupa'dan soruyor kardeşlerim evet. bazı soruları. Orada bir hoca efendi bulamadın mı diyorum. Hmm. Ben size güveniyorum diyorum. Hmm. Hayır diyorum yani 20 senedir Almanya'da Müslümanların Sorumluluğunu üstlenen bir alim İstanbul'daki hocadan daha iyi bilir bu meseleyi evet. Oradakine soracaksınız Diyorum Doğru. Ha O tıkanırsa beni arasın Hangi ha. kaynakta ha. bunu bulabilirim desin. Bir İstişare için belki arama ihtiyacı Çünkü Duyabilir Benim burada e, Bir Müslümana Bankadan şu ilişkiyi kurman caiz değildir Demem başka Almanya'da Hollanda'da yaşayan bir Müslümana demem başka bunu. Evet. Yani Almanya'da başka bir hayat var. Evet. Hollanda'da bankanın konumu bambaşka bir şey. Evet. Bizde kirada oturmak başka bir anlama geliyor. Hollanda'da kirada oturmak başka bir anlama geliyor. Evet. Yani dolayısıyla yani siz buradan fetva verdiğinizde oradaki diyor ki hoca bilmiyor buranın şartlarını Hak diyor. doğru söylüyor bunu. Evet. Doğru söylüyor. Bunu bilmiyor. E ben dolayısıyla oraya sadece bozan mesela şeyler ticaret adamı diyor ki yani ticareti daha iyi bilseniz hocam farklı değerlendirmeler yaparsınız diyor değil doğru mi yani? Evet, doğru söylüyor şimdi oradaki mesela ben ne orucu ne bozar konusunda Almanya'nın İstanbul'un farkı yok yani orucu evet. bozan şeyler aynı ama toplumu ilgilendiren yani yukarıdan karar vermeyi gerektiren konularda o bölgenin hocalarının bir arayış içerisinde olması lazım Onlar çözüme ulaşamıyorsa Ankara'daki İstanbul'daki Filan yerde hoca efendilerle bağlantı Kurması lazım Çünkü yöresel şartları Tespit etmek de İslam'ın İştihada getirdiği şartlardan biridir evet. Yani bilmediğin bir hayata Niye hüküm verip Müslüman'ı İmanıyla karşı karşıya getireceksin evet. Çünkü sen Müslüman'ı Ya reddederse adam bana hani O zaman fetvaya gerek yok derse O noktaya da geliyor Müslümanlar evet. Bu, bu sebeple eğri büğrü de olsa o adam fetva. Ben sadece şunu söylüyorum. Fetva için gittiğin adam dinini yaşayan bir adam olsun. Bürokrat evet. olmasın. Yani bürokrata gittin mi onu Allah katında ödemesin o vebale. Adam bana ne git ne yaparsan yap diyor. O ayrı bir konu Onu konuşmuyoruz yani. O adam da müttaki Allah'tan korkan birisi. E ben de aynı iddiadayım. Ama ben buradaki şartları iyi biliyorum. İstanbul'daki hayatı beni çok iyi biliyorum. Hatta örnek olsun diye söylüyorum. Gençler üniversite ile ilgili sorular soruyorlar bana. Üniversite içiyle ilgili. Evet. Devam Gel ben üniversite imtihanına girişimin üzerinden 35 sene geçti. Evet. Sistem en az 30 defa değişti o arada. Evet. Dolayısıyla ben üniversite ile ilgili size cevap veremem. Bana anlatın konuyu. Ben ilkelerden söz edeyim size. Evet. İlkeleri anlatayım, fetvanızı siz verin. Ya da şu anda üniversitede içinde bulunan bir ilahiyat hocasına gidin sorun bunu evet. diyorum. Neden? Çünkü benim zamanımda ki üniversite mantığı, işlem, başka şey. Ama kadın erkek ilişkilerindeki haramlar hala aynı. Ayrı bir konu. Evet. Bu üniversitede talebe olma, hoca olma bir görev alma ile ilgili boyutu açısından söylüyorum. Burada e, hoca efendilerin kendilerinin vebal taşıması... Allah'la aralarındaki bir mesele. Hoca efendilerin e, kamu baskısı, devlet baskısı, ile ilgili tehditler almaları e, Allah'tan e, yani şehadet istiyorduk biz. Hocam o demin konuştuğumuz konuda bu algı diye bir şey var. Yani biliyoruz bunu. Belki de devletten güçlü o algı. E, algı ve bunu medya yapıyor. O algıyı e, değiştirmek için de Hani canı çıkıyor insanın bazen de muvaffak olamıyor değil mi? Yani oluşturulan üzerine giydirilen şeyi Çamurun izi çamuru, kalıyor Çamuru kalıyor yani bu Peki yani şöyle bir şey Bu algıyı yönetmek mümkün mü? Yani olumsuz şeylerin e, imkan verilmemesini sağlamak mümkün mü? Ya da nasıl bilmiyorum mesela Medyayla bu manada bir konuşma mümkün mü? Ne dersiniz? Üstadım ona? benim şahsi kanaatim bu mümkün değil. Ama sınırlandırılıp disiplin edilmesi mümkün. Evet. Neden? Bu adamların derdi sadece kadın değil. Allah ile dertleri var bu adamların. Yani evet. Bu algıyı yürütenlerin İslam'la, imanla, göklerle sorunu var bunların. Evet. Meleklerle sorunu var bunların. E dolayısıyla bu sorunu... Kökten kaldıramayacağımıza göre bitmez. Ama Müslümanlar tek yumruk olabilseler. Evet. Yani bir bir hocanın konusunu mesela diyanet bu İslam böyledir dese bütün hocalar da böyledir dese bütün bir toplumu karşısına almaz bunlar. Çünkü bu gazeteyi evet. satması gerekiyor bunu. Evet. Bu televizyonun reklam alması gerekiyor bu yayını yapabilmesi için. Yani yabancı bir ülkeden yapmıyorsun sen bu yayını. Zaten yabancı ülkeden algı oluşmuyor. Ama her halükarda Müslümanlar yem olmaya hazır durunca algı çok kolay oluşuyor bu sefer. Evet. İstedikleri gibi bu operasyonu yapabiliyorlar. Müslümanlar dik durmayı, taviz vermemeyi, birbirlerine sarılmayı öğrenebilmeleri gerekiyor. Bu bir tür hayal ama benim teklifim Diyanet bu çatıyı büyüttüğü zaman evet. Diyanet'in çatısında... Mesela tarikatlar adına da bir beş altı kişi bulunduğu zaman sivrilmiş beş altı şahsiyet adı adına da bir iki kişi bulunduğu zaman hem onlar kendilerine çeki düzen verecekler biz yani gözlem altındayız diyecekler rahat paldır küldür konuşmayacaklar hem de o kurum kurumsal bağlantı bir tür toplu savunma oluşturacak kimse Aleviliğe de sataşmayacak. Aleviliği muhataba almayacak. Yani niye savaşıyım ki ben düşünecek. Çünkü Alevi arkadaşla bu kurulda beraber oturuyoruz. Evet. Diyecek. Onun varlığını zimden kabul edecek bir saygı oluşturmak zorunda. Hiç kimse de sen tarikattasın rabıta yaptın. Senin arkanda namaz kılmam diyemeyecek. Aynı çatıda oturuyoruz. Evet. Aynı çatıya gelmeyi kabul etmeyen parazit olarak kalacak toplumda zaten. Evet. O hiçbir zaman önlenemez. Yani Hazreti Ömer Radyoğlu'nun zamanında da 3 tane 5 tane böyle parazit adam dolaştı Medine'de evet, evet. Efendim, Hazreti Ömer de Radyoğlu'nun kafanı koparırım çek git Mısır'a buralardan diye göndermiş adamı mesela parazit konular üretiyorsun diye sıfırlanma iddiasında olmayız evet. toplum buna müsait değil yani şurada büyük bir savaşa girmiş ülkemiz mesela ...yüzde yüz ittifak etmiş değiliz... ...o savaş konusunda toplum olarak... ...bir parazit ses çıkıyor bir yerden... Evet. ...yok şunu yapmayalım, yok şöyle olmasın... ...ben karşı değilim aslında ama bir şey diyor... Evet, ...bir fitne evet. çıkarıyor bir yerden... ...yani dünya... ...yüzde yüz olmaya müsait bir yer değil... ...hiç bir işte... ...hele din gibi... ...bu ülkede herkes Müslüman değil bir defa... ...Müslüman olmadığını söyleyen var... ...Yahudisi var, Hristiyanı var... ...şimdi yeni yeni ateist bir nesil geliyor... ...dolayısıyla... Ne kanunlar yüzde yüz İslam adına olur ne de bir çatı altında toplanabilir. Ama burada asıl sorun biz bulunduğumuz ekolü İslam'ın teki alternatifi olmayan varlığı kabul edince bu çözüm tamamen iptal olmuş oluyor. Evet. Mesela diyaneti ben yok kabul ediyorsam evet. bile bile oturacak bir sandalye bırakmıyorum kendime demektir. Diyanette resmi olmayan Kimliği olmayanlar sadece seçim Zamanı hükümete lazım bize lazım değil onlar e, Diye bakıyorsa Bu da abes bir bakış ama evet, Bu da abes evet. bir bakış yani Realiteye kendi... de aykırı Yani onu, e, onu Yok demekle yok olmuyor bir kere Öyle bir e, şey Gözümü söz. kapatmış oluyorum ben Kama, ama evet. Gözümü yummuş oluyorum işte Şöyle bir son bir şey Hocam süremiz aşağı yukarı 2-3 dakikamız kaldı ee, mesela bu tür şeylerde açıklama yapmayı e, Faydalı bulur musunuz? Yani mesela bir algı oluşturulmaya çalışılıyor ee, Yani bir kişi tarafından Medyanın bir grubu tarafından Bir internet odağı tarafından Yani e, insaf Hani insafa hitap etmek için Akla hitap etmek için Ya makule hitap etmek için bir açıklama yapmanın faydalı olacağını düşünür müsünüz şimdi üstadım e Anadolu'daki bir deyimi kullanacağım da mikrofon önünde söylenir mi bilmiyorum. Eşekten düşme hikayesi var ya. Evet. Çok müstehcen değil değil mi bu önle? Yok yok değil. Yani eşekten düşen biri olarak bu soruyu tamam. bana sordunuz yani. Ben yok, tam genel olarak da yani soruyorum. seneden beri, bugün bazen size, bazen bana, bazen öbürüne yani e, Türkiye'de Ne petkime Bazen Diyanet'e mesela. Tabii, Diyanet yani. bir fetva veriyor. Topa tutuluyor mesela. Yani o da var var. Ya da 3 fetvası birleştirilip bir yeni <Gülüyor> fetva üretiliyor. üretiliyor. Şimdi ama eşekten düşen biri olarak 5 senedir <gülüyor> evet. e, yani nasıl söyleyeyim binlerce kere saldırıya uğramış birisi olarak söylüyorum. Benim şahsi kanaatim istişare heyetimle de oturduğumuzda verdiğimiz karar bu. E, açıklama devletin savcılığının istifade edeceği yani savcıya izah edeceğiniz Konunun ötesinde Hiçbir fayda vermiyor Karşı tarafa yem oluyor üstelik Evet onu Çünkü da alıyorlar Tahrif ediyorlar Bunu Hadi. merak e, ettim de Sordum demiyor ki evet. Seni yok etmek için konuşuyorum Hı, ben evet, evet. Dolayısıyla yaptığın açıklama Onun bir kere daha Seninle alay etmesine neden oluyor Bir ikincisi mesela biz 3-4 sene önce açıklama yaptık belli konular için bunun aslı böyledirdi. Onu sadece bizim basınımız verdi. Onların kararlamayı yaptığı basının yüzde biri olmuyoruz biz zaten. Evet. Zaten o benim basınımın yaptığı açıklama beni e, ya benim sevenlerim tarafından zaten kabul edilmemişti ki hocamız bizim doğru söylüyor söylemişti. Evet, evet. Binaaani ben e, orman yangınında e, yani bir ağacı e, söküp götürmenin e, O arada yanma tehlikesi taşıyorsa Gereksiz olduğunu düşünüyorum Yani evet. Bunun bir faydası olmadığı şahsi kanaatim bu Bugüne kadar Hoca efendilerin kurumların Diyanetin mesela en son Diyanetin yaşadığı olayda yaptığı evet. açıklamanın Hiçbir işe yaramadığını gördük evet. Ne oldu biz zaten şüphe etmiyorduk evet. Bizi tatmin ettirdi bu, evet. ee, bu bunun, bunun ötesinde Yani daha dikkatli konuşmak Onlara yem olmayacak konuşma yapmak Evet. Ee, ben mesela çok konuşan birisiyim bir müftü efendi benim için çok konuşuyor çok konuşan bu tip hatalar yapar demişti ben o müftü efendiye dedim ki o zaman konuşulmayacaklar listesi çıkaralım dedim evet. cevap vermedi yani siz çok konuşan biriyim derken soru sorulduğu için ya da yani, bir yere konuşmak için çağrıldığınız için. Evet. Tabii yani ge evet. inşallah gevezelik manrasına değil yani. <gülüyor> Ama evet. ben çok konulara giren birisiyim. Evet. Ya da bir üst kurulumuz bizim. Evet. Şu konuların İslam'ın 20 sene konuşmayacağız diyecek. Olabilir mi böyle evet. bir şey? Evet. Evet. Yani şu konu bu... Bu ülkenin hilafetinin kaldırıldığı despot günlerinde bile böyle bir şey olmadı. Mülteka isimli fıkıh kitabı gene okutuldu. Evet. Yani fıkıh kitaplarımızı sansürleyelim. Nitekim bunu bir grup söylüyor. Fıkıh kitaplarını hmm. kaldıralım, bu dertler bitsin diyor. Evet, evet. E o zaman ona diyeceğim yok yani eğer bir şey kaldıracaksak isteye ya da bir kurul belli bir İslamın liste... ancak şu kadarı konuşulabilir. E, bu Amerika'da bile yasak değil Her <gülüyor> şey konuşulabiliyor Yani, Hristiyan evet. e, ülkelerinde bile böyle bir sansür yok Evet Hocam teşekkür ederiz Allah razı olsun Tabi zor zor alanlar var e, Bu zorluklar İnşallah daha Sağlıklı zamanlara Cennet dönüşür. ucuz değil hocam evet. Hocalar için evet. de ucuz değil Cemaat için de Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Muhterem Nurettin Yıldız Hocam'la ben Deniz Ahmet Taş getiren. Önemli bir konuyu, gündemde olan bir konuyu konuştuk. İnşallah istifade edilmiştir. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.